Ağaözullahi min al-Shaytani Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasai. <gülme broker> ve yine yine başlayacağımız kitaplardan birisi de, Feta ve Şarayiye fil Mesaili Al-Aciriye. Min Feta ve Ulema -el -el Haram adında bir kitaptır. Yani manası ne demek? bunun kitabın adının manası, Süfut alimlerinin fetvalarından. Muasır meselelerdeki şer'i fetvalar diye, e, fetvalar diye bir e, eser. Bunda da tabi oranın tanımış olan alimlerinden e, İbn-i Bin Bas, Fevzan, e, bu alimlerin eserleri. E, Fevzan, bir de Cibrin, Abdurrahman Cibrin var, bunların fetvaları var. Bunları bir heyet daha sonradan hazırlamış bu şekilde kitap haline getirmişler. Oradan inşallah bunu şey yapacağız. Genelde günümüzü ilgilendiren meseleler. tabii ki bu meselelerden eğer bazı bize farklı gelen bazı meseleler olursa, bazı fetvalar olursa onları da ayrı ayrı biraz daha detaylı işleyeceğiz burada okuma esnasında. Soru ve cevap şeklinde yani onlara sorulmuş, onlarda da cevap vermişler, onları bir kitap haline almışlar. Soru 1. Ma hukmu't tevesül bi's seyidil enbiya'i Peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile tevesül etmenin hükmü nedir ve bunun haramlığına dair deliller var mıdır? Cevap. Et tevesül bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi tafsil. Ali sallallahu aleyhi ve sellem ile tevesül etmenin tafsili vardır. Tevesül ne demek? Vesile kılmak. Vesile kılmak bunun kısımları var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Fenkene zelike bi tibaihi ve muhabbeti ve taati omeri ve terki nawahi ve ilhlasilillah fi alibadeti fehuna huvel ve Yani eğer siz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile teveccül etmeden kasıt ona tabi olmak, ona uymak, onu sevmek, emirlerine yerine getirip yasaklarından kaçınmayı kastederseniz ve ibadette Allah için ihlaslı olmayı kastederseniz o zaman bu İslam'ın ta kendisidir zaten. Tevessül anlamından Peygamber Efendimizi aracı kılmadan kastınız bu ise o zaman İslam'ın ta kendisi budur. Zaten biz ona tabi olmakla emrolunduk. Onu sevmekle emrolunduk. Onun emirlerine itaat edip yasaklarından sakınmakla emrolunduk. O dinullah'ı ki böyle peygamberleri gönderdi. Allah Teala'nın peygamberleriyle gönderdiği dinin ta kendisi budur zaten. Ovel vacibun ale kulli her mukellef üzerine gerekli olan da budur. Ovel vesiletul li sa'adeti fi ve dünya ve ahirette mutlu olma vesilesidir. Emme tevesvül bi ve istigâsati bihi ve talabu'n ve Ama tevesülden kasıt peygambere dua etmek Peygamberden yardım istemek. Mesela Yetişen Muhammed gibi böyle şeyler demek Ve düşmanlara karşı zafer istemek peygamberden ve hastalara karşı da şifa istemek bu da şirk-i ekberdir. En büyük şirk de budur. Bu da Ebu Cehil'in ve puta tapan putperestlerin dini böyleydi. Ve hakezâ fe'ile zâlike me'a gayri minel enbiya. Ve'l evliyâ, evl cin, evl melâkite, evl eşyar, evl heccâri. San, yani diğer peygamberler için de durum böyledir, diğer veliler, cinler, melekler, ağaçlar, taşlar ve putlar için hüküm aynıdır. Yani onlara tevessülden kasıt, onlardan yardım istemek, onlara dua etmek, onlardan şifa ummak, onları düşmanlarına karşı zafer istemek gibi amaçlarla tevessül edinirsen bu en büyük bir şirktir. Üçüncü bir nevi vardır. Tevessülün üçüncü bir nevisi vardır. Bu da onun hürmetine, onun hakkıyla tevessül etmek. Ben yani dersin ya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, onun hakkıyla gibi demek, onun zatıyla tevessül etmek. Mesela diyor ki, Eselüke ya Allah bi nebiyyik, Ev cahil nebiyyik, ev hakkı nebiyyik, ev cahil enbiyyik, ev cahil evliyai salihin, evliyai ve salihin ve mesela Yani, Ey Allah'ım sana nebin hürmetine senden istiyorum, senin peygamberinin hürmetine, senin nebilerinin hürmetine senden istiyorum derse bu bidattır ve şirk vesileleridir. Bu bidattır, şirk vesilesidir. وَلَا يَجُزُ فِعْلُهُ مَعَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ Ne peygambere yapılır bu ne de başkasına yapılır. لَاَنَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ taala لَمْ يُشْرِعِ ذَلِكِ çünkü allah Teala bunu meşru kılmadı. Çünkü dua ne? Dua da bir ibadettir. İbadetler tevkifidir. Tevkifi ne demek? Yani bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl geldiyse o şekildeki alınır. usul fıkıhta bir kuraldır değil mi? El-asuf-i ibadet-i men'i ibadetlerde olan yasak olmasıdır. İlla ma cebihi delil ancak delil ne getirdiyse o alınır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nasıl bir ibadet türü geldiyse o alınır. Gerek kurban kesmede olsun, gerek namaz kılmada olsun, gerekse dua türünde olsun. Nasıl geldiyse o şekildekisini yapmak meşrudur. Onun dışındakini yapmak senedir dir bidattır. Ve'l <gülüyor> ibadatut <gülüyor> tevkifiyyatuna. ifade kullanan ibadetler tevkifidir. La yujzu minha illa ma dalla mutahhar. <gülüyor> Tertemiz olan şeriatın bize göstermiş olduğunun dışındakiler caiz değildir. İbadetler tevkifidir. Yani bize nasıl geldiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah. o şekilde ki alınır. Bu emma tevessulü'l a'ma bihi fi hayatihi fuve tevessel bihi liyed'u lehu ve yef'alehu ila Allah fi i'adeti basrihi ileyhi. Hani a'ma ile vardı bir ara Recep sorduydu. E a'ma ile tevessül etmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amanın Peygamber Efendimizle hayatındayken Tevessül etme meselesine gelince onun tevessülü nasıldır? O ne dedi? Ya Resulallah sen benim iyileşmem için Allah'a dua et. Ki bu da meşrudur. Yani bunun bir insan peygamber yapmasının caiz olduğu gibi bir mümin kişiye de söyle Benim böyle bir derdim var dua eder misin diye. Du'a'u'l-mü'minil-e-khihi zahir il gayb Bir müminin diğer bir müminin gıyabında duası kabuldür. Yani böyle bir tevessül de vardır ki bu meşrudur zaten. Yani meşru tevessülden biri de budur. Bir Müslümana gidip ondan senin hakkında senin için <gülüyor> dua etmesini istemez. İstemen. Yani dua etmesini istemem. Bu nedir? Meşrudur. وَيَشْفَ عَلَيْهُ اِلَى اللّٰي فِي اِعَدَةِ بَصَر۪ي Yani Allah Celle Celaluhu o insana tekrar gözünü geri vermesi için Peygamber Efendimiz'e dua etmesi için gitmişti. وَلَيْسَ تَوَسْسُّلًا بِذَاتِ اَوْا الْجَيْهِ اَوْا hak ve peygamber hakkıyla peygamber zatı için Allah bana gözümü ver falan böyle bir dua etmedi. Kem aylemu zalike min siyak al-hadis, kem fi hadis Hadis şerhinde e, alimler bunu böyle açıkladığı gibi. O Eyman'ın hadisi nasıldı? Enne raculen dariral-basar, kör bir adam etten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimize geldi. Fakale ud'u'llaha en yu'afiyeni. Dedi ki ey bana e, afiyet e, şey e ee, fakal Resulullah dedi ki: e, "Ya Resulullah, ud'u'llah en yu'afini, bana dua eder misin? Allah bana afiyet versin." Kale in shi ittada'utullah leke. Dedi ki: "İstersen senin için dua ederim ve in shi ta'akartu zalik." E fu İstersen dua ederim, istersen bunu geciktir, bu senin için daha hayırlıdır." O da dedi ki: "Fakal ud'u." Dedi ki: "Dua et ve marahu en Peygamber Efendimiz ona dedi ki git abdest al. Füsseni <gülüyor> ve abdestini de güzel yap. Füsalli <gülüyor> rak'ataini iki rekat namaz kıl ve dua bihadhih du'a şu da ile dua et. inni ve Muhammedin. Nebiyir <gülüyor> rahmeti ya Muhammedu inni tawajjettu bike ila Rabbi fi li Şimdi bunu manasını verelim bir daha hadisi açıklayalım. Allahümme inniyesu ki ya ben senden istiyorum. Ve ile ki ben sana yöneliyorum. Bi nebi ki Muhammed, nebin Muhammed ile yöneliyorum. Nebiyyir rahmeti, rahmet peygamberi olan peygamberinle yöneliyorum. Ya Muhammed ey Muhammed inni teveccetu ben yöneldim. Bi ke ila Rabbi, senin ile Rabbime yöneldim. haceti hadi bu ihtiyacımın giderilmesinde. Fetak zeyli, ey Allah'ım sen benim ihtiyacımı gider. Allahümme şefi'i fiyye. Ey Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Şimdi bu ne? Bu kör dua ediyor. Ne için dua ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında edeceği duasının kabul olması için dua ediyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Önemli bu seni? O adamın o adam peygamber efendimizin Allah'a o adamın, kör adamın gözünün açılması için, dua etmesinin kabul olması için o adam da dua ediyor. Allah'ım şefi'i fi'ye, ey Allah'ım peygamber efendimizi benim hakkımda şefaat çıkıl Ne demektir? Benim hakkımda yapacağı duayı kabul et. Anladın mı? Benim hakkımda yapacağı duayı kabul et. Ben mesela diyorum ki Nesim'e, Nesim benim hakkımda dua et diyorum. Ondan sonra ben de ayrıyeten Allah'a dua ediyorum. Diyorum ki ey Allah'ım ben senin Nesim kulunla, sana teveccüh ediyorum, sana tevessül ediyorum. Ey Allah'ım, Nesim'in benim hakkımda yapacağı duayı kabul et. Nesim'in benim hakkımdaki şefaatini kabul et. Ne demektir? Yani benim hakkımdaki yapacağı duayı kabul et. Anlaşıldı ya. mı? Senin duan kabul olması için ben dua ediyorum, sen de benim iyileşmem için dua ediyorsun. Anlaşıldı ya. mı? Dolayısıyla, daha sağlam aynen. Dolayısıyla iki taraf da birbirine dua etmiş oluyor bu anda. Ama tabi burada ne var? Peygamber efendimizden o duayı istiyor. Ee, sağlam bir merciye e, gitmiş, e, salih bir insandan dua istemek caizdir ya. Onun için burada da bu amanın tevessülü bu şekildedir. Yani Yoksa o ama demiyor ki ey Allah'ım peygamberin hürmetine benim gözümü aç demiyor. Yani. Peygamberinle beraber demiyor mu? Peygamberinle beraber. beraber evet. evet. Ben sana teveccüh ediyorum. Ve hadal hüküm caizun ma'a gayriye sallallahu aleyhi ve selleme min el-ahyai. Bu, peygamberin dışındaki insanlar hakkında da caizdir. Ke ente kule li ahike ev ebike ev men tazunnu fiyil hayra. Kardeşine, babana ve hatta hayırlı bir e, zannettin kişiye diyebilirsin. Diyebilirsin ki ne Üdü'ullahi li en yeşfiyeni min maradhi ev yaradda aleyye basari ev yerzükeni zürriyetessalihete. Benim için... Benim hastalığımın iyileşmesi için Allah'a dua et. Benim gözümün gelmesi için, körlüğümün gitmesi için ve Allah bana salih zürriyet versin diye Allah'a bana dua et. Ve bunun gibi dualarla dua, et, dua istenilmesi caizdir. Bu birinci soru anlaşıldı değil mi? Yani tevessül meselesi, evet. İkincisi, min temaratil iman bil kadai vel kadir. Kaza ve kadere iman etmenin semerelerindendir. Soru nasıl şimdi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 Yekunul iman ve ve ve Kaza ve kadere iman etmek bir müslümanın dini ve dünyevi işlerinde ona yardımcıdır. Çünkü mümin inanır ki hangi kudret olursa olsun o kudretin üstünde Allah'ın kudreti var. Yani Allah müsaade ettiği zaman o kudret gerçekleşiyor. Allah müsaade ettiği zaman o kudret gerçekleşiyor. Kafir sana gelecek, sana musallat olacak. Diyelim seni hapse edecek, seni dışına edecek, seni dövecek, sana işkence edecek ve bu da oldu diyelim. Şimdi sende kaza ve kadere teslimiyet olmazsa, ah şunu yapmasaydım, vah bunu yapmasaydım, şuna dikkat etseydim şöyle olacaktı, böyle olacaktı, ömür boyu sen bunun ızdırabını yaşayacaksın ve senin çevrende kimlerdi? Ama sen de kaza vakadere iman olursa biliyorsun ki o kafire o izni Allah verdi. Çünkü biliyorsun ki sen kudretlerin üstünde kudret var Allah'ın kudreti. Allah o kudretiyle o kafire izin verdi, onun istediği kadar hareket edebiliyor. Yoksa Allah Allah'ın izninin dışında daha fazla kuvvette gelmiyor sana. Allah diyelim ki yüzde on kuvvetiyle sana geldi o kafir. O kadar müsaade etti allah Teala'na. Daha fazlasını yüzde on bir da izin vermedi. O kadarlık sana bir zarar gibi, zarar gözükür ama mutlaka hayırdır bunu da biliyoruz. Zarar gibi gözüken şeyi sana veriyor. Allah istediğinden dolayı ve onun arkasında da mutlaka hayır var. Sen bunu biliyorsun. zaten bu yazılmış. Kainat yaratılmadan 50 bin yıl önce yazılmış. Yani ben ne yaparsam yapayım bu olay zaten gelecekti benim başıma. Hani haberlerde çıkıyor bir kadın çocuğunu beş dakika daha dışarıda oynatmış da bir rastgele maganda kurşunuyla çocuğu altı yaşında ölmüş. İşte beş dakika bıraktım da o istediği olmasa da olmayacak. Bunların hepsi boş. Allah Celle Celaluhu o çocuğun ölmesini murat etmiş. Bitti. Yani onu tabii ki sen bir yandan katili ararsın vesaire. Şu bu. Şimdi insanın kaza ve kadere imanı olsa neden der? İnna inna ilih racun. Kaza ve kadere teslimiyet insanın acısını Tamamen kaldırmasa bile büyük ölçüde hafifletir. Çünkü insan beşer olması hasebiyle olaylardan etkilenir. İyi bir olay gördüğü zaman sevinir, kötü bir olay gördüğü zaman acı çeker yani. Bu normaldir. Ama kaza ve kadere teslimiyet olduğu zaman ne olur? bu ızdırap büyük ölçüde hafifler. Çünkü yine buyuruyor Rabbimiz Celle Celal, "Ma asabe mümsetin fil art ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl an Başınıza ne gelirse gelsin ve yeryüzünde ne olursa olsun bu olayları biz daha yaratmadan önce yazdıydık biz. Bu Allah kolaydır. Peşindeki ayet dediğine buyur biliyorum Allah Teala. Çok güzel bir ifade. Likela <mäßig> Kaybettiğiniz şeyler üzülmeyesiniz ve la tefrahu elinize geçen şeylerden dolayı da şımarmayasınız diye biz bunu yazdık. Hangi ayet? Evet, bu ayeti kerime Hadid suresinde ee, bir saniye onun numarasında bir bakayım. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bir tane verirseniz oradan da bir bakarız. ler 2 ayet 22 23. Hadid 22 23. Evet. Ve Allah azza ve şey'en falan yahule şey'. Allah bir şey istediği zaman o Allah'ın isteği arasına hiçbir perde yoktur. Hiçbir şey o onun isteğini engelleyemez fiða âmanı bu hâda fâl el islab elleti yu Kul buna iman ettikten sonra maksuduna ulaşmak için bir takım sebeplere sarılır. nâglemu fi ma sâbka min el tarih ân hûnak intsârâtun âzîmetu Biz biliyoruz ki tarihten geçmişte birçok müslümanlar, maqâlleti âdedîm ve hazırlıkları ve sayıları az olmasına rağmen birçok Güçlere, birçok düşmana karşı galip geldiler. Büyük bir zafere eriştiler. Kullu iman li imanin mesabedir savaşı. Kullu zelke li imanin bi vaadil azze ve celle bi kadaihi ve kaderihi. Bunların her nasıl oldu? O müminler Allah'ın kaza ve kaderine iman ettiler. Ve <gülüyor> her işin de Allah'ın eliyle olduğuna inandılar. Evet. Üç. Keyfiyeti icabeti ubadil kubur an defn sallallahu aleyhi ve sellem Kabre ibadet edenlerin Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin bulunmasına nasıl cevap vereceğiz? Hani e, derlerse ki siz kabirlere ibadet ediyorsunuz vesaire ama Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri bulunuyor. Ona nasıl cevap veririz? diyor. 1. Ennel mescid lem yubni ala'l kabr bel bunye fi hayat sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i her şeyden önce <gülüyor> Peygamber Efendimizin hayatındayken bina edildiydi. Yani aleyhissalatü vesselam hayattaki şu anda bulunduğu kabri orası eviydi. Ee, kabrinin dışındaydı. Oradan çıktığı zaman hemen mescide giriyordu. Küçük bir yerdi. Mescid-i birinci yapı o. İkincisi annene bir sallallahu aleyhi ve sellem lem yutfen fil mescidi aleyhissalatü vesselam mescide defnedilmedi. Hatta yukal de min salihin fi sallallahu fi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde defnedildi çünkü her peygamber nerede öldüyse orada defnedilir. rasul sallallahu sahabetin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evlerin evlerini mescid-i nebevi'ye girdirmek ee, Hazreti Ayşe nevi de bundandır. Sahaben ittifakıyla olmamıştır. Bel de enin karada ekserum Sahabenin çoğu vefat ettikten sonra e, Peygamber Efendimizin e, evinin evinin da kabrinin mescide girdirilmesi olmuştur. Vedel ki fi'an 94 Hicriye'ye takriben yaklaşık Hicri 94'te bu gerçekleşmiştir. Feleyse mimme eczezu sahabatu sahabe buna cevap vermediydi. Bel Hatta bunların bir bölüm bu hususta itiraz da ettiydi. O <t> men halefe zalik? <abusiveilesi> Said bin el-Musayb, tabiin Said bin Bu böyle bir şey karşı geldi. El <tüklet> <Dördüncü> cevap enel kabr <tü laise fil mesidi <Mexico> hatta <tült> ba'de idkhalihi. Peygamber Efendimiz'in kabri Mescide girdirildikten sonra bile o yine mescitte değildir. لِأَنُّهُ فِي حُجْرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَلَى O müstakil bir odadadır. Mescitten ayrı bir. Mesela şu bakkal gibi mesela değil mi? Tamamen camiden ayrı bir yerdedir. Yani cami içerisinde değil. فَلَيْسَ الْمَسْكِدُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ Cami onun üzerine de bina edilmemiş. وَلِهَذَا جُعْلَ هَذَا mekan mahfuzan ve um mahutun bi ثلاثه cıdran ee, ondan dolayı orası 3 duvarla çevrilmiş ve cu'ilel cidaru fi zaviye munharifetin kıbleti ve köşede duvarda e, duvarın köşesi de kıbleden ayrı bir şekilde yapılmıştır yani e innehu üçgen şeklinde yapılmıştır üçgen şeklinde yapılmıştır ve kıbleden de ayrı kıbleye doğru da değil ve ruknu o köşede fizzaviyeti şimaliyeti kuzey tarafındadır. Haythu la yesteqbilhul insanu idâ sallâ. Kişi namaz kıldığı zaman önü Peygamber Efendimiz'e doğru gelmiyor. Lenu mun harifun. Çünkü o kıbleden ayrı bir şekilde duruyor. Ve bihâdâ yeptolu ihticacühühühlel kubur bihâdâ şüpheti. Dolayısıyla kabir ehlinin delil getirmeye çalışmaları da bu şekilde de batıl olmuştur diyor. Evet. Ha, bu da İbn-i Ufeymin'in cevabından. Her bir e, şeyin hangisinin cevabı olduğunda söylesek iyi olur aslında. Birinci sorunun cevabı o tevessül meselesiyle ilgili sorunun cevabı Binbaz'ın cevabıydı. Kaza ve kadere imanın, Müslümanın, e, Müslümanın e, imanında artmasında yardımcı olur fetvası da yine İbn-i fetvasından. Bu üçüncü okumuş olduğumuz Fetvada İbn-i Ufeymi'nin fetvasından. Hukmü zzebhi عندel azrihati ve ehliha. Kabirlerde kurban kesmek ve o kabirdeki insanlara dua etmen hükmü. Ma hukmü tekarrubi bizzebhi zzebaihi عندel azrihatil evliyai es salihin ve kavli bihakkı veliyyü kes salih fulan işfina eba'id annel fulaniye. Salih ve veli insanların kabirleri başında kurban kesmenin kurban keserek Allah'a yaklaşmanın hükmü şu sözleri söyleyerek ey Allah'ım şu salih velin hürmetine bize şifa ver ve hatta falanca insandaki şu sıkıntıyı gider demenin hükmü nedir? Cevap ma'lum bil adille min kitab ve sünnet bil Allah ve Kitap ve sünnetten eee malumdur delillerle bellidir ki Allah'tan başkasına kurban keserek yaklaşmak isterse bunlar veli zat olsun isterse cin olsun isterse putlar olsun ne olursa olsun mahluklardan kim için olursa olsun şirktir. Ve min amel cahiliyete müşriklerin müşrikin, cahiliye ve e, müşriklerin amellerindendir. Cahiliye amellerinden ve müşriklerin amellerindendir. En'am suresi 162-163'te Rabbimizde buyuruyor. Kul inne salati deki, namazım ve nusuki kurbanım ve mehyaya hayatta ka, hayatım yaşamam ve memati ve ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şirikile onun bir orta yoktur bir der ki umurtu, Bununla emrulundun ve enle evvelül ve ben müslümanların ilkin. Allah'tan beyenü fi Allah adına kurban kesmek başkası için namaz kılma gibi şirktir. Ya yani sen Allah için değil de başkası için namaz kılıyorsun. Başkasına namaz kılıyorsun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz biz sana Kevser verdik. Dolayısıyla Rabbin için namaz kıl <gülüyor> ve Rabbin için kurban kes. Yani namaz kılmak neyse kurban da aynen öyledir. Namaz nasıl Allah için kılınıyorsa kurban da yalnız Allah için e, kesilir. Kurban derken illa kurban bayramındaki kurban da değil. Yani normal et yemek için hayvan kesmen de aynı ona girer. امر الله سبحانه ونبيه في هذه السورة الكرمتي اَنْ يُسَلِّيَ لِي رَبِّهِ Allah-u Teala bu surede Rabbi için namaz kılmayı ve Rabbi için kurban kesmeyi emrediyor. Şirk ehli Allah'tan başkasına secde ederler. Değil mi? Kabirlere secde ediyorlar. Mesela şeylerde yaygın bu. Şialarda bu yaygın. Kabirlere secde ederler. Ve Allah'tan başkası için kurban kesmek ee, şirk elinde bu yaygındır. Allah Teala şöyle buyuruyor. İsra Suresi 23'te. "Vekad Rabbuka elle ta'budu illa Sadece ona ibadet edeceksin. Hüküm. Evet. Kanı koymalısın da öyle hocam. Değil mi? Tabii ki yani bu bu ayetin manasını veriyorum. İbadet yalnızca onadır. Kurban kesme de, hayvan kesme de <gülüyor> ibadettir. Dolayısıyla ibadet kurban kesme, ibadet olduğu için sadece kime yapılır? Allah'a yapılır. Yine yine Suresi 5. Ayet Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَا اُمِرُوا İnsanlar emrolunmadılar. İllâ li'abudullah مُخْلِسَنَ الْحُدِّينَ Allah'a dini ihlaslıca yapmak ve tevhid olarak Allah'a ibadet etmek için emrolundular. Velayet اَتُفَيَدَ الْمَعْنَ الْكِثِيرَ Bu anlamda ki Ayetler birçoktur. Vazifemimiz ibadeti, hayvan kesimi ibadettendir. Yani kurban değil. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Sadece kurban değil. Normal zamanda gidiyorsunuz, hayvan kesiyorsunuz. O bile yine ibadettir. Onun için rastgele kesim olmaz. İlla Müslümanın kesmesi gerekir. Fıccı İhlasu Lillahı vahdehu Dolayısıyla e, sadece Allah için ihlası olunulması gerekir kurbanda. وفي صحيح مسلم ان امير Ali ibn Abi Talib radıyallahu an emirul mu'minin hazatı aliden rivayet olunmuştur sahih Müslim'de geçiyor la'nallahu Allahu, zabaha li ghayrillah Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin. Ve ammâ kavlul şöyle söyleyenin sözü es'elullah bi hakki evliâihi ve bi hakki veya veya Ama bir insan şöyle derse ki bunu demin az önce okududuk Falancanın hürmetine, falanca velinin hürmetine, falanca peygamber hürmetine derse bu şirk değil, bidattır. Cumhur'a göre nedir bu bidattır ve şirk vesilelerindendir. لَنَّ دُعَا Ne diyeceğiz çünkü dua nedir? İbadettir. ve مِنَ الْمُورِ تَوْقِفِيِّتِ Duanın şekli de tevkifi olması gerekir. Yani rastgele kafamıza göre bir dua türü olmaz. Ve la meysuta annabi sallallahu aleyhi ve peygamber efendimizden gelmemiş ne mayedullu ala'şeraiyeti veya ibahati tevessüli bi hakkı veya gai احد men el halki falancanın hürmetine falancı insanın hakkı için eee falanca tevessül etmenin mübahlılığına dair eee veya meşru olduğuna dair bir delil yoktur. Felejuzul-i Müslim müslüman için caiz değildir. En yuhdite tevessülen bir tevessül icat etmesi, lem yushri'hu Allahu subhanahu ve taala Allahu Teala'nın meşru kılmadığı bir şekilde tevessül icat etmesi caiz değildir. Li kavli taala Allah Teala'nın şu kavlinden dolayı Şura suresi 21. E lem yoksa onların ortakları mı var? <gülüyor> Allah'ın izin vermediği hususlarda dinde meşru kıldıkları ortaklar var. Yani bir takım hocalar var, bir takım liderler var. Onlar dinde bazı şeyler icat ediyor. Mesela bugünkü tağutların her birisi. Nedir? Bunların her birisi müşriktir. Bunlar ne yapıyorlar? Allah Celle Celaluhu diyor ki hiç ki haram yok. Biz e, diyor ki serbest bırakıyoruz siz bakın. Allah izin vermemiş o yok diyor biz serbest bırakıyoruz. Helaldir, yapabilirsin diyor. Bunlar ne, bunlar ne diyor? İşte helal de odur zaten. Helal yani ben sana illa sucuk ye demiyorum ama ne demektir? Helal, İstersen al ye, istersen yeme. Bu helal bu demektir. Şimdi yeryüzü Allah Celle Celaluhu'nun. Bu yeryüzünde söz sahibi olacak olan da Allah Celle Celaluhu'nun kainat. Yani bir malın sahibi onda söz sahibidir değil mi? Mesela diyelim ki sen birinin evine misafire gittin diyebilir misin bu evde benim sözüm geçerlidir değil mi çünkü öyle misafirsin veyahut da diyelim ki <gülüyor> Almanya'ya geldin diyorsun ki burada Türkiye'deki kanunlar geçerli olacak. Adam sana ne der? Burası Almanya sen Türkiye'de yaşamıyorsun burası Almanya. Zaman zaman da yapıyorlar değil mi bazı bir şeyler söyledi zaman burada diyor hey burası diyor Almanya diyor burada rastgele kurallar geçerli. Şey i̇şte bize diyoruz ki <gülüyor> yeryüzü Allah'ın <gülüyor> sahibi de o. Biz yeryüzünde Emanetçiyiz, bir misafiriz. Bu misafir olduğumuz yeryüzünde yaşarken hükmü o belirtmiş. Diyor ki her şey izne bağlı. Çayı içeceksin, izne bağlı. Allah bunun iznini vermiş ki içebiliyorsun. He, diyor ki sen yodumuzu yiyemezsin, bitti ona yanaşamasın veya içeyim. Yasak diyor, onu elleyemezsin diyor. Hangi meselede olursa olsun o şari'in iznine bağlı. Yeryüzünde hangi hareketi yaparsa yap o şariye ona izin verdiyse yapabilirsin, yoksa yapamazsın. İşte Emle müşerriki, yoksa onların ortaklarım var. Allah'a ortak mı koşuyor onlar? Şer'a o ortaklar, onlar için bazı kanunlar çıkartıyor. Minnetini, din hakkında malam -e -e ya ile Allah'ın izin vermediği kanunları mı çıkartıyor onlar? Bir de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Men fihi fevraddun. Kim bizim işimizde olmayan bir şey icat ederse? O kabul görmeyecektir. <gülüyor> yani ne demektir? Ee, reddedilmiştir sahibine. فَلَوَاَجْبَ عَلَى الْاِسْلَامِ اَتْتَقَيُّ بِمَا شَرْعَهُ Allah Bir Müslüman'a gereken nedir? Allah'ın çizmiş olduğu şeriata sahip çıkması, o sınırlar dairesinde hareket etmesi, O'nun vermiş olduğu izin dairesinde çabasını sarf etmesi gerekir hareket etmesi gerekir vel hadar <gülüyor> insanın icat etmiş olduğu bid'atlardan da sakınması lazım Ama tevesül <gülüyor> meşru meşruu olan tevesüle gelince fe <gülüyor> tevesül bi esma illahi bi nedir Allah'ın isimleriyle sıfatlarıyla tevessül edersin Allah'ın isim ve sıfatlarıyla nasıl tevessül edilir İsimleri zikretmek? Meselan, rahim, sen, sattiler, rahim, sattiler. Sattiler. Mesela nasıl diyeceksin? Sen merhametle, en merhametlisin. Herkese verensin, rahmansın. Ey Allah'ım sen <gülüyor> rahman, rahimsin. Bana merhamet et. Ne bileyim benim çocuğuma merhamet et. Ya Rabbi sen azizsin, izzet sahibisin. Beni aziz kıl, beni zelil kılma. Ya Rabbi sen kavisin, bana kuvvet ver. Gibi isimleriyle, isimlerini zikredip o isimlerin anlamıyla Allah'tan dua et. Allah'tan bir isteğini belirtmenim. Ve bittevhidi Allah'a tevhid ederek. Ne diyeceksin? La ilahe illallah. Ya Rabbi senden başka bir ilah yoktur. Sen her şeyin sahibisin. Sen otorite senindir. Yeryüzünde hiçbir kimsenin otoritesini kabul etmiyorum. Sadece senin otoritene, senin kararlarına, senin vermiş olduğun hükümlerine boyun eğiyorum veli salih salih ameller ya rabbi sana benim yapmış olduğum salih amellerle tevesül ediyorum. Falanca sıkıntımı gider. Ya Rabbi senin katında kabul olmuş olan hangi güzel amelim varsa o amelimle sana tevesül ederek diyorum ki ya Rabbi beni bu derdimden kurtar. Bu şekilde tamam mı? ve men aleman ve ve resulüne iman budur bu şey onlarla tevessül edilir ve muhabbetullah ve ve Allah ve resulünü sevmeyle tevessül edilir ve nahvi zalik min amali er. birri 18 to... bu bir ve hayır amelleriyle tevessül edilir buna deliller çoktur mesela a'raf suresi 18 şey 18 180. velillahi'l esma'ul husna fad'uhu Allah Teala'nın güzel isimleri vardır onlarla Allah'a dua edin. Yani dua edeceğiniz zaman onları zikredin. O minha انه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك Adam diyor dua ederken diyor ki Allah ben senden istiyorum. Ben şahitlik ediyorum. Enke ente Allah. Sen La ilahe Senden başka hiçbir ilah şey yok. Allah sen teksin ve sametsin hiçbir şey muhtaç değilsin her şey sana muhtaç Allah doğmadın ve doğurmadın velemiyor kullahu ve o Allah'ın da hiçbir dengi yoktur ben bu isimlerinle ve damda diyor ki benim günahlarımı bağışla bu isimleri zikrediyor bu şekilde dua ediyor ondan sonra diyor ki yarabim benim günahlarımı bağışla. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de ona üç kere diyor ki sen bağışlandın sen bağışlandın sen bağışlandın diyor. Ve ondan sonra da diyor ki "Laqad sa'alallaha bismihil azam allazi izaa'ta Bu adam Allah'a ismi azamıyla dua etti. Bu ismi azamla kim dua ederse Allah onun istediğini verir. Allah onun istediğini verir. Dolayısıyla bu da böyle istedi, dolabilir. Yani bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşehhütte de söylüyordu. Bu da hı da ezber biliriz. Allahümin <gülüyor> <kolay> eselkü bi'nneşedde annek Allah. la ilahe illa ent, el ehad es-samedul ladzi lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lehu kufuven ahad. Kula yani ente ghafurul li zunub. Bu kadar. İsimleri de var tabii. Bu şey de var. Hisnul müslim de var bu. E bunu sahabe ezberlemiş. He. İsmi, ee, ismi azm <gülüyor> busa. Peygamber Efendimiz de diyor ki i̇sm Azam duasıyla dua etti. Öyle bir duadır ki bu. Kim bununla dua ederse istediğini Allah ona verir. Ve mina hadif ashabil gar Evet şimdi bitiriyorum inşallah 35 dakika oldu bitireyim bu, bu açıklama bitti mi bırakıyorum. Mağara arkadaşlarının e, hadisi de malum. Sahih Müslim'de de geçiyor. Bunlar ne yaptılar? Allah Celle Celalü ya salih amelleriyle tevessül ettiler. Mesela birisi ne yaptı? Allah'a yapmış olduğu şey, annesine babasına iyilikle tevessül etti. Ya Rabbi işte ben bir gece annem, her zaman ben anneme babama süt vermeden çocuklarıma vermiyordum. Kendim içmiyordum. Bir gece geldim ki onlar uyumuşlar. Ee, sabaha kadar elimde süt dolu bardakla bekledim evvela onlara içirmek için ve onları da uyandırmadım ve onlar kalktığı zaman onlara süt verdim tam bir ihlasla bakın sabaha kadar beklemiş kolay bir şey değil yani Yani bize belki kolay gelir ama kolay değil gözümüzün önünde canlandırdığım zaman kolay bir şey değil hiçbir kimse içmiyor çocuklar da ağlıyor yani çocuklar açıktan bekliyor ağlıyor hiçbir kimse değilmemiş babasına hürmeten annesine hürmeten illa evvela onlara içirecek halbuki çocuklar verse günah değil ama annesine babasına hürmete ne yapmış? Bunu kendisine bir şiar edinmiş. Bir gün bakmış ki erkenden uyumuşlar. Yani kendisi gerçi biraz geç kalmış. Sabaha kadar elinde sütle bekliyor. Evvela annesine babasına ver Ondan sonra kendisi ve çocuklarına içiriyor. Ey Allah'ım bu yapmış olduğum ameli senin rızan için yaptıysam diyor. Bu mağaradaki taşı biraz arala aralanıyor. Öteksiniyle neyle tev tevessül ettiydi? Amca kızıyla tam zina etme kudreti varken her şey ortam hazır iken ee, ne oldu? Allah'tan korkarak geri çekildi. Kız e, dediydi ki e, Allah'tan kork. E, mühürü Allah'ın e, Allah'ın e, mühürü e, ancak Allah'ın hakkıyla çöz. Yani nikahın olursa böyle bir iş yapabilirsin. Nikah olmadan böyle bir şey yapamazsın dediydi. Ondan sonra da kimse de görmüyor. Yapsa yapabilirdi. E, Allah'tan korktuğundan bu zinadan vazgeçti. Üçüncüsü tevessülü nasıl yaptı? Ee, bir e, işçinin maaşını vermediydi ondan sonra o maaşını değerlendirdi değerlendirdi değerlendirdi ee, birçok hayvanlar oldu koyunlar oldu inekler oldu adam epey uzun bir süre sonra geldi ya dedi sen benim en son vereceğim e, en son verdiğin maaşımı ücretimi e, vermediydin o zamanki maaş türü nasıl hani aylık şimdi yaygın da e, o zamanlar belki değişiktir yani geliyor vermediydin diyor o da diyor ki işte şu gördüğün hayvanların hepsi senin. O da diyor ki sen benimle dalga mı içiyorsun diyor. Yok dalga içmiyorum diyor. Senin bu paranı çalıştırdım, değerlendirdim, değerlendirdim. Bunların hepsini senin için biriktirdim. Onların hepsini alıp gidiyor ve diyor ki bir tanesini bile bırakma dey Allah'ım diyor. Eğer bu iyiliğimi, bu hayırı diyor senin rızan için yaptıysam bu mağarayı arala diyor ve aralanır ve mağaradan çıkıyorlar. Bu da meşrudur yani. İnsan demiş oldu selamıyla. E, Tevessül. Dört tane fetva okumuş olduk. Bu da Binbaz'ın fetvalarındandır. Ve ahü davana <gülüyor> elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ım. O adam çalışıyor. Başlığı vermek istiyor ya da başlığı verince başlığı beğenmiyor. Bana bırakıyor, gidiyor. Sonra geri geliyor, maaşını istiyor, unutmuş ne diyor.